Euzu billahi min şeytanir ve nestainuhu ve ve na'udzu min ve min seyyiati Men ve men yudlil fela Ve eşhedü en la ilaha illallah la ve eşhedü abduhu ve Amma ve eşerra'l umuri muttasatuhha ve kullu muttasatin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu Tefsir dersimizde Mümîn Suresi 18. ayetindeyiz. Allah azze ve celle mealen şöyle buyuruyor. Gökten uygun bir ölçüde su indirip onu arzda durdurduk. Bizim onu gidermeye de elbet gücümüz yeter. İbn Abbas radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Allah semadan hiçbir damla su indirmez ki o meleğin elinde bulunan bir ölçü ile inmiş olmaz. Yine Allah hiçbir rüzgar göndermez ki meleğin elinde bulunan ölçü ile esmiş bulunmaz. Ancak Nuh tufanı olduğu gün suya meleğin kontrol dışında inme izni verilmiştir. Bu sebeple sular taşıp dağları aşmıştır. Bunu Ebu Şeyh el-Azamet'te rivayet etmiş, Taberi Mevkuf olarak, İbn Abbas'ın sözü olarak tefsirinde rivayet etmiştir. Fakat i̇bn yani Abbas'tan bile olsa bu hükmen merfudur. Said bin Cübeyr-i Raymullah'tan, Allah'ın semadan indirdiği her damlayı bekçi melekler bilir. Ancak Allah'ın gazabı üzerine su taştığı zaman bekçiler çıkan suyun miktarını bilemez. 19. Böylece onun sayesinde sizin yararınıza hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. Bunlar da sizin için birçok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz. Hasan el-Basri Rahimullah dedi ki, Her sene diğer seneden daha çok yağmurlu değildir. Lakin Allah onu dilediği yere yönlendirir. Bazen denize gönderir. Şu ve şu melekler de yağmurla birlikte inerek yağmurun düştüğü yerleri, kime rızık olacağını ve her damladan ne çıkacağını yazarlar. Halib bin Yezid'den, Yağmur suyunun bir kısmı semadan bir kısmı denizden gelen buluttandır. Şimşek ve yıldırım onu tatlandırır. Denizden geleniyle bitki yetişmez. Bitkiler semadan gelen yağmurlardandır. 20. tur Sina'da da yetişen bir ağaç daha meydana getirdik ki bu ağaç hem yağ hem de yeğenlere katık verir. Mücahiz Rahimullah şöyle dedi. Mübarek olan Turdağında insanlara yağ veren bir ağaç bitirdi. Katade ağaçtan kasıt zeytin ağacıdır. Turu Sina'da da güzel dağ demektir tur Sina Allah Teala bu dağda bitirdiği zeytin ağacında insanlara hem yağ hem de katık ihsan etmiştir demiştir. İbn-i Abbas radiyallahu anh'a tumbitu bidduhni ifadesiyle kastedilen zeytin zeytinyağıdır. O hem sürülür hem yenilir. Ömer bin el-Hattab radiyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Zeytini yiyin ve onunla yağlanın zira o mübarek bir ağaçtır. Bunu Tirmizi, Mucem-i Nevzat'ın da Teberani, şerh rivayet etmişlerdir. Useyd bin Hudayr radıyallahu anh'den de hakim Ahmet, Tirmizi, Sünnel-i Kübra'da Nesai rivayet etmişlerdir. 21. Hayvanlarda sizin için elbette ibretler vardır. Onların kanatlarındakinden size içeririz. Onlarda sizin için birçok faydalar daha vardır. Etlerinden de yersiniz. 22. Onların üzerinde ve gemilerde taşınırsınız. 23 Andolsun ki Nuh kavmine gönderdik Nuh'u kavmine gönderdik ve o ey kavim Allah'a ibadet edin. Sizin için ondan başka bir ilah yoktur. Hala sakınmaz mısınız dedi. İbn Abbas radıyallahu var, burada ibadet edin emri ile birleyin emri kastedilmektedir. Yani Allah'a birleyerek ibadet edin. 24. Bunun üzerine Kaminin inkarcı ileri gelenleri şöyle dediler. Bu tıpkı sizin gibi bir beşer olmaktan başka bir şey değildir. Size üstünlük sağlamak istiyor. Eğer Allah dileseydi muhakkak ki melekler indirirdi. Biz geçmişteki atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Ebu Malik el-Gıfari Rahimullah dedi ki el-Meleu kelimesi kavminin eşrafı ileri gelenleri demektir. 25. Bu yalnızca kendisinde delilik, delilik bulunan bir kimsedir. Öyleyse bir süreye kadar ona katlanıp bekleyin bakalım. 26. Dedi ki Rabbim beni yalanlamalarına karşı bana yardım et. Ayşe radiyallahu şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Nuh aleyhisselam kavmi arasında 950 yıl kalıp onları Allah'a davet etti. Son zamanlarında bir ağaç çekti ve bu ağaç büyüyüp her tarafa kol saldı. Sonra onu kesip gemi yapmaya başladı. Kavmi yanından geçerken ne yaptığını sorduklarında Nuh aleyhisselam gemi yapıyorum diyordu. Onlar da kendisiyle alay ediyor ve karada gemi mi yapıyorsun, bu nasıl gidecek diyorlardı. Nuh aleyhisselam nasıl gittiğini öğreneceksiniz diyordu. Gemiyi bitirip tandırdan sular kaynamaya başlayarak yollardaki sular çoğalınca çocuğunu çok seven bir kadın onun için endişelenip dağa çıkardı. Dağın üçte birine yetişip su oraya da gelince dağa tırmanmaya devam edip zirvesine çıktı. Su boyuna kadar gelince çocuğunu elleriyle havaya kaldırdı ve sonunda su hem kadını hem de oğlunu alıp götürdü. Allah Teala eğer o topluluktan birine merhamet edecek olsaydı, bu çocuğun annesine merhamet ederdi. Bunu Taberi tefsirinde, İbn Nebi Hatim tefsirinde ve hakim müstedrek da isnatla rivayet etmişlerdir. 27. Bunun üzerine ona şöyle vahyettik. Gözlerimizin önünde ve vahyettiğimiz şekilde gemiyi yap. Bizim elimiz gelip de tandır feveran etmeye başlayınca her cinsten eşler halinde iki tane ve bir de İçlerinden daha önce kendisi aleyhinde hüküm verilmiş olanların dışında aileni gemiye al. Zulmetmiş olanlar konusunda bana hiç Zira onlar kesinlikle boğulacaklardır. i̇bn Abbas radıyallahu anh, dedi ki ayetin anlamı Allah'ın gözü önünde ve vahyiyle demektir. Burada Allah azze ve celle'nin aynı sıfatı da e, ispat ediliyor. Mücahit dedi ki el fulk gemi demektir. Bi a'yunina ve vahyuna vahyina ifadesiyle. Allah'ın gözü önünde ve vahyiyle sana emrettiğimiz şekilde demektir demiştir. Katade dedi ki ayet manası şöyledir. Allah'ın gözü önünde ve vahyiyle gemiyi yap. Kavminden <gülüyor> nefislerine zulmeden o kimselerin affedilmelerini benden isteme. Onlar Allah'a inkar etmeleri sebebiyle boğularak helak edilmeyi hak etmiş kimselerdir. Onlar tufanda boğulacaklardır. Süfyan bin Uyeyna dedi ki Allah Teala'nın kitabında kendisini vasfladığı şeylerde mana olduğu gibi anlaşılmalıdır. Hiç kimse bunları Arapça olsun, Farsça olsun başka şekilde tevil edemez. İbnü Cüreş dedi ki onların affedilmeleri için bana bir şey söyleme anlamındadır. Zira Allah Teala Nuh aleyhisselam onlara şefaatçi olmayacağını daha önce takdir etmişti. İbn Abbas radıyallahune tandırın fevran etmesiyle kast edilen suyun kaynamasıdır demiştir. Mücahid dedi ki ayette geçen çiftten kasıt her sınıftan bir erkek bir dişidir. 28. Sen yanındakilerle birlikte gemiye yerleştiğinde bizi zalimler toplumundan kurtaran Allah'a hamdolsun de. Mücahit dedi ki, Cudi, Cezire'de bir dağdır. O günde dağlar suda boğulmaktan kurtulmak üzere uzanıp yükselmişler. O ise Allah için tevazu göstermiş ve suya batmamıştı. Nuh Aleyhisselam'ın gemisi de onun üzerinde durdu. 29 ve de ki Rabbim beni bereketli bir yere indir. Sen iskan edenlerin en hayırlısısın. Mücahit dedi ki burada hitap Nuh aleyhisselam'adır. Bunu da tufan sonrası geminin ineceği yer konusunda söylemesi istenmiştir. İbn Abbas radıyallanmadan gelen rivayette şöyle diyor. Nuh aleyhisselam ile gemide aileleriyle birlikte olan 80 kişi vardı ve gemide 150 gün kaldılar. Allah Teala gemiyi ilk önce Mekke'ye yöneltti ve gemi Kabe'nin etrafında 40 gün döndü. Sonra onu Judi Dağı'na yönlendirdi ve gemi orada karaya oturdu. Nuh aleyhisselam haber getirmesi için kargayı gönderince birleşe kondu ve geri dönmekte gecikti. Bunun üzerine Nuh aleyhisselam güvercini gönderince güvercin bir zeytin yaprağı getirdi ve ayaklarında çamura buladı. Nuh aleyhisselam bunlardan suyun çekildiğini anladı ve Judi'ne teklerine inip 80'ler kasabası adında bir kasaba kurdu. Bir gün kalktıklarında içinde Arapçanın da olduğu 80 dille konuşmaya ve birbirlerinin konuşmasını anlamaya başladılar. Konuşmalarını Nuh Aleyhisselam birbirlerine tercüme ediyordu. Bunu İbn-i Hatim ve tarihinde İbn-i Asakir Hasan İslat'ta rivayet etmişlerdir. Yani İsrailiyat kaynaklı bir rivayete benziyor. Doğrusunu Allah bilir. 30. Şüphesiz bunda bir takım ibretler vardır. Hakikaten biz deneriz. 31. Sonra onların ardından bir başka nesli meydana getirdik. 32. Onlar arasından kendilerine Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka bir ilahiniz yoktur. Hala Allah'tan korkmaz mısınız? Diyen bir Resul gönderdik. 33. Onun kavminden kafir olup ahirete ulaşmayı inkar eden ve dünya hayatında kendilerine refah verdiğimiz varlıklı kişiler dediler ki, bu sadece sizin gibi bir insandır. Sizin yediğinizden yer, sizin içtiğinizden içer. 34. Gerçekten sizin gibi bir beşere itaat ederseniz herhalde ziyan edersiniz. Bu ayetlerde Hud aleyhisselam ve kavmi ifade ediliyor. 35. Size öldüğünüz toprak ve kemik yığını haline girdiğinizde mutlak surette sizin için çıkarılacağınızı mı vaat ediyor? Bu size vaat edilen çok uzak. İbn-i Abbas radyalanma heyhat, heyhat kelimesi uzak, pek uzak demektir. Katade dedi ki ölümden sonra tekrar dirilmeyi kendiler için çok uzak gördüler. 37. Hayat şu dünya hayatımızdan ibarettir. Ölürüz, yaşarız, bir daha diriltilecek de değiliz. i̇bn Abbas radıyallahu anh, nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah buyurdu ki, Ademoğlu hakkı olmadan beni yalanladı. Ve yine hakkı olmadan bana kötü konuştu. Beni yalanlaması, benim kendisini ilk defa yarattığım gibi tekrar diriltemeyeceğimi iddia etmesidir. Bana sövmesi de benim bir oğul edindiğimi söylemesidir. Şüphesiz bir eş ya da oğul edinmekten kendimi tenzih ederim buhari Bukhari Sayın'da rivayet etmiştir. 38. Bu adam sadece Allah hakkında yalan uyduran bir kimsedir. Biz ona inanmıyoruz. 39. O dedi ki, Rabbim beni yalanlamalarına karşılık bana yardımcı ol. 40. Allah şöyle buyurdu, pek yakında onlar mutlaka pişman olacaklar. 41. Nitekim hak ile gelen korkunç bir ses onlar yakalayıverdi. Kendilerini hemen sel süpüntüsüne çevirdik. Zalimler topluluğu uzak olsun. Mücahit dedi ki onları sel suyuyla taşınıp gelen kül yığına çeviririz demektir. Semut kavmi de bu hale gelmiştir. Katade dedi ki Qusaen kelimesi eskimiş işe yaramayan şey demektir. 42 Sonra onların ardından başka nesiller getirdik. 43 Hiçbir ümmet ecelinin ne öne alabilir ne de eteleyebilir. 44 Sonra biz rasullerimizi arka arkaya gönderdik. Herhangi bir ümmete, Rasullerinin geldiği her defasında onlar onu yalanladılar. Biz de onları birbiri ardından yok ettik ve onları ibret hikayelerine dönüştürdük. Artık iman etmeyen kavim uzak olsun. i̇bn Abbas Abbas radiyalarına ayette geçen tetra kavli birbiri ardınca demektir demiştir. 45 sonra ayetlerimizle ve apaçık bir yetkiyle Musa ve kardeşi Harun'u gönderdik. 46 Firavun'a ve ileri gelenlerine. Onlar ise kibre kapıldılar ve ulluk taslayan bir kavim oldular. İbn-i dedi ki, kendilerine gönderilen rasullere karşı büyüklendiler ve Rablerine karşı geldiler. 47. Bu yüzden dediler ki, kavimleri bize kölelik ederken bizim gibi olan bu iki adama inanır mıyız? 48. Böylece onlar yalanladılar ve bu sebeple helak edilenlerden oldular. 49. Andolsun biz Musa'ya belki onlar yola gelirler diye kitabı verdik. 50. Meryem oğlunu ve annesini de bir alamet kıldık. Onları yerleşmeye elverişli suyu bulunan bir tepeye yerleştirdik. Katade dedi ki, annesinin İsa aleyhisselamı babasız bir şekilde doğurması alamettir. Rabvetin kelimesi, bize burasının Beytül Mahdis olduğu söylenirdi. Zatı kararın kelimesi bol meyveli yer demektir. Main ise akarsudur. Mücahit dedi ki, Rabbe kelimesi düz yer demektir. Main kelimesi suyu bol olan yer demektir i̇bn Abbas radiyalanmadan ayette bahsedilen yer Dimeşk nehirleridir. Abdullah bin Selam radiyalanmada ayette bahsedilen yer Dimeşk'dir demiştir. 51. Ey Rasuller Temiz olan şeylerden yiyin, salih amel işleyin. Ben sizin yaptıklarınızı hakkıyla bilmekteyim. Ebu Hureyre radiyalanmada Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Ey insanlar! Allah temizdir ve kullarından ancak temiz olan şeyleri kabul eder. Allah Rasullerine emrettiği şeyleri müminlere de emretti. Sonra müminun 51 ve Bakara 172. ayetlerini okudu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonra bir adamdan bahsederek şöyle buyurdu. Bu adam uzun bir yolculuğa çıkar. Sacı başı dağınık ve toz içindedir. Yediği haramdır, içtiği haramdır, giydiği haramdır. Haram içinde yetişip büyümüştür. Bu durumdayken ellerini kaldırıp Ya Rab, Ya Rab diye dua etmeye başlar. Böylesi bir kimsenin duasına nasıl icabet edilsin? 52. Şüphesiz bu bir tek ümmet olarak sizin ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse benden sakının. İbn-i ümmet kelimesiyle millet ve din kastedilmektedir demiştir. 53. Ne var ki insanlar aralarındaki işlerini parça parça böldüler. Her grup kendilerine bulunan ile sevinip böbürlenmektedirler. Katade burada geçen zübür kelimesi kitaplar demektir demiştir. Mücadeledi dedi ki, onlar ehli kitaptır. Allah'ın indirmiş olduğu kitapları parça parça ettiler. Her bir grup kendilerinde kalanla övünmeye başladı. İbn-i Zeyd dedi ki, dinleri hususunda ihtilafa düşüp ayrıldılar. Her bir grup da kendi görüşüyle övünüp onu beğenmektedir. 54. Katade, şimdi sen onları bir zamana kadar sapıklıkları içerisinde bırak. Katade dedi ki, ayetin anlamı onları sapıklıkları içerisinde bırak demektir. Fezerhum ifadesi gamre yani غَمْرَةِهِمْ e, sapıklıkları demektir diyor. 55 sanıyorlar mı ki onlara verdiğimiz servet ve oğullar ile kendilerine faydaları artıracağız. Hayır onlar işin farkına varamıyorlar. 56. ayet. Mücahit dedi ki bu ayet Kureşler hakkındadır. Numit tuhum kelimesi onlara verdiğimiz demektir. Mücahit dedi ki nusari kelimesi artıracağız demektir. Bunlar onları oyalamak içindir. Fakat onlar bunun farkında değillerdir. 57. Rablerinin korkusundan endişelenenler 58. Rablerinin ayetlerine inananlar 59. Rablerine ortak koşmayanlar 60. Ve Rablerine dönecekleri için verdiklerini kalpleri çarparak verenler 61. İşte onlar iyiliklere koşuşurlar ve onlar bunda öne geçenlerdir. Ayşe radıyallahu adam, ben ey alan Resulü, Rablerinin korkusundan endişelenenler ayeti, hırsızlık yapan, zina eden, içki içen ama buna rağmen Allah'tan korkan kişiler hakkında mıdır dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, hayır ey Sıddık'ın kızı, burada bahsedilenler, oruç tutan, namaz kılan, zekat veren ama bunların kendilerinden kabul edilmeyeceği korkusunu taşıyan kişilerdir. Bunu Ahmet, Tirmizi, i̇bn Mace, Taberi, Hakim, Şuab-ı Liman'da Beyhakisay-ı Isnat'ta rivayet ettiler i̇bn Abbas radıyallahu dedi ki, iman edenler amellerini korkarak işlerler. Hasan el Basri dedi ki, mümin iyilik ve Allah korkusunu, münafık ise kötülük ile kendine güveni kendinde bir araya getirmiştir. Yani mümin hem iyilik yapar, hem de Allah'tan korkar. İyiliklerinin de kabul edilmeyeceğinden korkar. Münafık ise hem kötülük işler, hem de bundan yana güven içerisindedir. Yani kendisine emin hisseder. Bu kötülüklerin de affedileceğinden Emin gibi bir haldedir. i̇bn Abbas radıyallahu anh yine dedi ki, Allah'tan gelecek saadette önceden nail olurlar. Öne geçerler ifadesiyle kasteden budur. 62. Biz hiç kimseyi gücünün yettiğinden başkasıyla yükümlü kılmayız. Katımızda hakkı konuşan bir kitap vardır ve onlar haksızlığa uğratılmazlar. Ayşe radıyallahu anh'a da, yanımda Esad bir kadın vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelince, ''Bu kimdir?'' diye sordu. ''Bende falan kadındır, gece uyumaz namaz kılar.'' dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. ''Boş ver, size gücünüz yetti amelleri işlemek düşer. Muhakkak ki Allah siz bıkmadıkça bıkmaz.'' Bunu Bukhar rivayet etmiştir. İmran bin Husayn Ben bende basur hastalığı vardı. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme nasıl namaz kılacağımı sorduğumda, ayakta kıl, buna gücün yetmezse oturarak kıl, buna da gücün yetmezse yan tarafına uzanarak kıl buyurdu. Bunu Bukhari, Ebu Davud, Tirmiz, İbn-i Mace ve başkalar rivayet etmişlerdir. Yani bu hadiste de hasta olan kimsenin nasıl namaz kılacağı ifade edilmiştir. Yani nafile namazı, sandalye gibi şeylerde kılsa bile farz namazı ancak... Ya ayakta kılabiliyorsa ayakta, buna gücü yetmiyorsa oturarak, buna da gücü yetmiyorsa yanüstü yatarak kılması emrediliyor. Başka bir şey meşru kılınmıyor. Ama nafile namaz kılana gelince binek üzerinde kılmanın cevazına dair Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan hadisler sabit olduğundan nafile namaz konusunda bunda sakınca yoktur. 63. Hayır, onların kalpleri bu cehalet içindedir. Ayrıca onların bundan öte bir takım işleri vardır ki onlar bu işleri yapar dururlar. Mücahit dedi ki bunların kalpleri bir körlük içindedir ve Kur'an'dan gafildir. Ancak haktan olmayan başka hataları da vardır ve bu hatalar yapmaktan da geri durmazlar. Katade dedi ki Allah Teala Rablerinden korkan kalpleri ondan ürperen müminlerin özelliklerini zikrettikten sonra burada kafirlerin özelliklerini zikretti. Onların hem kalpleri gaflet içindedir, hem de amel bakımından müminlerin zikredilen amellerinden daha az amelleri vardır. 64. En nihayet refah ve bolluk içinde olanlarını sıkıntıya uğrattığımızda, bakarsın ki onlar feryadı basarlar. i̇bn Abbas Radyallahu Hanım'a ayette geçen Yecerun kelimesi, yardım isteyerek yalvarırlar demektir. Katade dedi ki, bize anlatılana göre bu ayet Bedir Savaşı hakkında nazil olmuştur. 65 Bugün boşuna sızlanmayın, zira bizden yardım göremeyeceksiniz. 66 Çünkü ayetlerim size okunurdu da siz arkanızı dönerdiniz. İbn Abbas radyolarına buradaki ala akabikum tenkisuun kavli arkanızı dönüyordunuz demektir. Böyle açıklamıştır. 67. Buna karşı kibirlenerek geceleyin hezeyanlar savururdunuz. İbn-i Abbas radyalanma şöyle anlatıyor. Ayetin anlamı gece vakti Kabe'nin etrafında toplanıp olur olmaz şeyler söylüyordunuz demektir. Katade dedi ki kendilerine verilen emandan güvenceden dolayı Mekkelilerden bu şekilde birler aleyhinde konuşma yapanlar herhangi bir korku taşımazdı. Ancak diğer Arap kabileleri birbirleri hakkında yapılan bu tür konuşmalardan dolayı birbirlerine saldırıp savaşırlardı. Mekke'de bulunan ve bu tür konuşmalar yapanlar kendilerini güvende hissettiklerinden dolayı da gece vakti Kabe ve haremde şirk ve iftira yönünde sözler söylerlerdi. 68 Onlar bu sözü hiç düşünmediler mi? Yoksa kendilerine daha önce geçmişteki atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? 69 Yoksa rasullerini tanımadılar da bu yüzden mi onu inkar ediyorlar? 70 Yoksa onda bir cinnet olduğunu mu söylüyorlar? Hayır, o kendilerine hakkı getirmiştir. Onların çoğu ise haktan hoşlanmamaktadırlar. 71. Eğer hak onların hevalarına uysaydı, mutlaka gökler ve yer ile bunlarda bulunanlar bozulur giderdi. Hayır, biz onlara öğütlerini getirdik. Fakat onlar öğütlerinden yüz çevirdiler. i̇bn Abbas radiyallahu etaynahum bizikrihim kavli onlara açıkladık demektir. Hata'de etaynahu zikrihim kavliyle kastedilen Kur'an'dır. Zikriyle kastedilen Kur'an'dır demiştir. 72 Yoksa sen onlardan bir karşılık mı istiyorsun? Rabbimin vereceği daha hayırlıdır. O rızık verenin en hayırlısıdır. Hasan el-Basri bu ayette geçen harcen kelimesi ücret demektir demiştir. 73 Gerçek şu ki sen onları dosdoğru bir yola çağırıyorsun. 74, Ahirete inanmayanlar ise ısrarla yoldan çıkmaktadırlar. İbn Abbas radiyallahu buradan nakibun ifadesiyle kasteden hak yoldan sapmaktadırlar e, demiştir anlamını. 75, Eğer onlara acıyıp da içinde bulundukları sıkıntıyı giderseydik iyice körleşerek azgınlıklarında direnirlerdi. İbn Cüreş dedi ki içlerindeki içlerinde buldukları sıkıntı kıtlıktır. 76. Andolsun biz onları azab ile yakalamıştık. Yine de Rablerine boyun eğmemiş ve yakarmamışlardı. i̇bn Abbas radyalarına şöyle anlatıyor. Esir olan İbn-i Ustal el-Hanefi Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelip Müslüman olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu serbest bıraktı. Bunun üzerine İbn-i Ustal ye gitti ve Mekke ahalisine erzak ulaşmasına engel oldu. Aç kalan Kureyşler yün ile kanı karıştırarak yemeye başladılar. Ebu Süfyan nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelerek sen alemlere rahmet olarak gönderildiğini söylemiyor musun? Babaları kılıçla çocuklarda açlıkla öldürdün. Bunun üzerine Allah Teala bu ayeti indirdi. Bunu Taberi tefsirinde, Ebu Nain Marfetü sahabede, Beyhakidelalül nübüvvede, Nesay-ı Kübra'da Taberi evet, İbn-i İbban sahihinde hakim ve Ziyaül ül el-Muhtare'de rivayet etmişlerdir. 77. En nihayet üzerlerine azabı çok şiddetli bir kapı açtığımız zaman bir de bakarsın ki onlar orada şaşkın ve ümitsiz kalmışlardır. i̇bn Abbas Abbas radyalanma diyor ki bu azap gelip geçmiştir ve Bedir savaşında olmuştur. 78. O sizin için kulakları, gözleri ve gönülleri yaratandır. Ne de az şükrediyorsunuz. 79. Ve O sizi yeryüzünde yaratıp türetendir. Sırf O'nun huzurunda toplanacaksınız. 80. Ve yaşatan ve öldüren O'dur. Gecenin ve gündüzün değişmesi O'na aittir. Hala aklınızı kullanmaz mısınız? Ebu Hureyre R.S. şöyle buyurduğunu bildiriyor. Allah Teala şöyle buyurdu. Adem oğlu dehre, zamana söverek bana eziyet ediyor. Dehir benim, emir benim elimdedir. Geceyi ve gündüzü çeviren benim. Bunu Hümeydi, Bukhari, Müslim, Ahmet, Ebu Davud, Sayısnat'ta rivayet etmişlerdir. 81. Buna rağmen onlar öncekilerin dedikleri gibi dediler. 82. Dediler ki, sahi biz ölüp de bir toprak ve kemik yığını haline gelmişken mutlaka yeniden diriteleyeceğiz, öyle mi? 83. Hakikaten gerek bize, gerekse daha önce atalarımıza böyle bir vaatte bulunuldu. Bu geçmiştekilerin masallarından başka bir şey değildir. 84. De ki, eğer biliyorsanız bu dünya ve onda bulunanlar kime aittir? Ebu Hureyel radıyallahu anh Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Allah yeryüzünü kabzasına alır ve gökleri sağıyla dürer. Sonra şöyle buyurur. Ben el melikim. Yeryüzü kralları nerede? Bu ve müslim rivayet etmişlerdir. i̇bn Ömer radıyallahu anh'a da Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki şüphesiz Allah kıyamet günde yeryüzünü kabzasına alır, göklerde de sağında olur. Sonra şöyle buyurur. Ben el melikim. Bunda bu ve müslim rivayet etmişlerdir. 85 Allah'a aittir diyecekler. ''Öyleyse size siz hiç düşünüp taşınmaz mısınız?'' de. 86. ''Yedi kat göklerin Rabbi, azametli arşın Rabbi kimdir?'' diye sor. 87. ''Allah Allah'ındır.'' diyecekler. ''Şu halde siz Allah'tan korkmaz mısınız?'' de. 88. ''Eğer biliyorsanız her şeyin melekutu kendisinin elinde bulunan, kendisi her şeyi koruyup kollayan fakat kendisi korunmayan kimdir?'' diye sor. 89 Allah'ındır diyecekler. Öyleyse nasıl olup da büyüye kapılıyorsunuz de. Mücahid dedi ki her şeyin melekutu ile kastedilen her şeyin hazineleri demektir. İbn Abbas radıyallanma feennat tusharun kavli nasıl yalanlıyorsunuz demektir. 90 doğrusu biz onlara gerçeği getirdik. Onlar ise hakikaten yalancılardır. 91 Allah evlat edinmemiştir. Onunla beraber hiçbir ilah da yoktur. Aksi takdirde her bir ilah kendi yarattığını sevk eder ve mutlaka onlardan biri diğerine galebe çalardı. Allah onların yakıştırdıkları şeylerden münezzehettir. 92. Allah kaybı da görüneninde bilendir. O ortak koştukları şeylerden çok yüce ve münezzehettir. 93. De ki Rabbim eğer onlara yönelten tehdidi mutlaka bana göstereceksen. 94. Bu durumda beni zalimler toplumun içinde bulundurma Rabbim. 95. Biz onlara yönelttiğimiz tehdidi sana göstermeye elbette ki kadiriz. 96. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sav. Biz onların yakıştırma oldukları, yakıştırmakta oldukları şeyi çok iyi bilmekteyiz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem adam biri geldi ve dedi ki Ey Allah'ın Resulü benim akrabalarım var. Ben onları ziyaret ederim. Onlar ise yanıma uğramazlar. Ben onlara iyilik yaparken onlar bana kötü davranırlar. Ben onlara karşı hoşgörülü olurken onlar beni görmezden gelirler dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adama şöyle buyurdu. Şayet dediğin gibi ise onlara yaptığın her bir iyilikle onlara külledirmiş gibi oluyoruz. Ancak sen bu şekilde devam ettikçe onlara karşı allah Teala tarafından yardım göreceksin. Bukhari, Edeb-ül ve Müslim Sahin'de rivayet etmişlerdir. 97. Ve de ki Rabbim şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. 98. Onların yanımda bulunmalarından sana sığınırım Rabbim. Abdullah bin Amr bin El As radyalanmadan Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem korku için şu duayı öğretti. Allah'ın gazabından, kullarının şerrinden, şeytanların bana gelip ilişmelerinden Allah'ın tam olan kelimelerine sığınırım. Bunu Ebu Davud, Tirmizi, Sünev-i Kübra'da Nesai ve Ahmet sayısnatta rivayet etmişlerdir. 99. Nihayet onlardan birine ölüm gelip çattığında Rabbim beni geri gönder der. Dahak bir Müzayim dedi ki bunu şirkehli böyle söyler. 100. Belki bıraktığımı tamamlar, salamel işlerim. Hayır, onun söylediği bu söz laftan ibarettir. Onların gerisinde ise yeniden güne kadar bir berzah vardır. Mücahit dedi ki, Berzah ölüm ile dünyaya dönüş arasında ayıran bir engeldir. Diğer rivayette şöyle demiştir, Berzah ölüm ile diriliş arasındaki zaman dilimidir. Katade, Berzah dünyadan geriye kalan bir yerdir demiştir. 101. Sura üflendiği zaman artık aralarında akrabalık bağları kalmamıştır. Birbirlerini de arayıp sormazlar. Abdullah bin Amr radiyalanmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sur içine üfürülen bir boynuzdur. Buna Ebu Dağut ve Tirmizi sahi isnatla rivayet ettiler. i̇bn Abbas radiyalanmadan sura üflediğin, üflendiği zaman Allah'tan başka hayatta olan kalmaz. Bunun taberi tefsirinde hasen isnatla rivayet eder. İbn-i Mesud kıyamet günde gelmiş geçmiş tüm insanların önünde erkek veya kadının elinden tutulur. Sonra bir münadi, bir seslenici bilin ki bu filan oğlu filandır. Her kimin bunda bir hakkı varsa gelip alsın diye seslenir. O anda mümin kişi anne, babası veya çocuğu veya eşi üzerinde az da olsa bir hakkı olmasına sevinir. Yani ondan alabileceği bir hakkı olmasını ister. Bu durumu sura üflendiği zaman artık aralarında akrabalık bağları kalmamıştır. Birbirlerinden de sormazlar ayeti doğurlamaktadır. Bunu Taberi, i̇bn Mübarek Züht'te, Ebu Naim Hilye'de, i̇bn Asakir tarihinde Hasan İsnad'da rivayet etmişlerdir. Ömer bin el Hattab radıyallahundan Resulullah sallallahu şöyle buyurdu. Kıyamet günde benim akrabalığım ve hıslımlığım dışında tüm akrabalık ve hıslımlıklar kesilip biter. Bunu hasel isnatla Taberani, Bezar, Hilye'de Ebunûaym, Hakim, Ziyelmaktisi, Müsnedül Faruk'ta İbn Kesir rivayet ettiler. Misver bin Mahremi radıyallahundan şahidini Ahmed Taberani, Hakim ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. 102 Artık kimlerin tartıları ağır gelirse, işte asıl bunlar kurtuluşa erenlerdir. 103. Kimlerin de tartıları hafif gelirse, artık bunlar da kendilerine yazık etmişlerdir. Ebedi cehennemdedirler. Selman radıyallahu anh, Nebi ve vesselam'dan şöyle buyurdu, rivayet ediyor. Kıyamet günde mizan konulur. Şayet gökler ve yer onda tartılacak olsa bu mizan onları kuşatırdı. Melekler şöyle derler. Ya Rabb bunda kimler tartılacak? Allah Teala Halkımdan dilediğim kimseler içindir buyurur. Melekler senin noksanlardan münezzehsin. Sana hakkıyla ibadet edemedik derler. Ustura gibi keskin olan sırat konulur. Melekler bundan kimler geçecek derler. allah Teala halkımdan dilediklerim buyurur. Bunun üzerine melekler yine senin noksanlardan münezzehsin. Sana hakkıyla ibadet edemedik derler. Bunu hakim rivayet etmiş. Elbani es tercih ederek Hasenli Gayrihi olduğunu söylemiştir. Ebu Rere radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet günde semiz, iri bir adam gelecek. Fakat Allah katında bir sivrisineğin kanadı kadar ağırlığı olmayacaktır. Bir de onlar için kıyamet günde tartı dikmeyiz. kef 105. ayetini okuyun buyurdu. Bunu Bukhara ve Müslim rivayet etmişlerdir. 104. Ateş yüzlerini yakar. Orada somurtup kalırlar. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a ayette geçen kâlihûn Kelimesi somurtup kalırlar demektir, demiştir. İbn-i Mesud ateşin yalamasıyla dudakları büzülüp çekilir, dişleri de açıkta kalır. 105. Size ayetlerim okunurdu da siz onları yalanlardınız değil mi? 106. Derler ki Rabbimiz bahtsızlığımız bizi alt etti. Biz bir sapıklar topluluğu idik. Mücahit dedi ki çekmeleri kendilerine yazılan ve takdir edilen bahtsızlıkları kendilerini yenmiştir. 107. Rabbimiz bizi buradan çıkar. Eğer bir daha dönersek biz zalim insanlarız. Ebu Derdar Radiyallahu anh, sallallahu ve sellem şöyle buyurdu. Cehennemlik olanlara, azaplarına eşit biçimde açlık verilir de, doyurulmalar için yardım isterler. Kendilerine darî dari denilen acı ve kuru dikenler ikram edilecektir. O dikenler ne beslerler ne de açlığı giderir. Gâşiye 6-7. ayetlerinde belirtildiği gibi. Sonra yine doyurulmalarını isterler de, kendilerine boğazdan geçmeyen dikenli yemekler ikram edilir. Müzemmil 13. ayetinde belirtildiği gibi. Dünyada boğaza duran yiyecekleri içecekle geçirdiklerini hatırlayarak kendilerine içecek yardımı yapılmasını isterler de, kendilerine demir çengelli kaynar sular ikram edilir. Onlar yüzlerine yaklaştığında yüzlerini yakar ve kavurur. Karınlarına girdiği zaman karınlarında bulunan her şeyi parçalar. Bu arada... Cehennem bekçilerini çağırın derler. Cehennem bekçileri şöyle derler. Elçilerimiz size apaçık delillerle gelmiş değiller miydi? Onlar da evet diyecekler ve cehennem bekçileri yalvarın bakalım. Allah'tan gelen gerçekleri inkar edenlerin yalvarması boşunadır. Mü'minun 50. ayeti. Sonra kafirler Malik'i çağırın deyip. Ey Malik Rabbin hükmünü verip işimizi bitiriversin. Böyle yapmaktansa ölüp kül ve kömür olmak iyidir diyecekler. Malik de cevap verip şöyle diyecek. Hayır siz Burada ölmeden bu şekilde ebedi kalacaksınız. Zuhruf 77. ayet. Ameş diyor ki bize bildirildiğine göre kafirlerin çağırması ile malkin onlara cevap vermesi arasında bin yıl geçecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözünü şöyle sürdürdü. Sonra kafirler Rabbinize dua edin çünkü Rabbinizden başka rahmeti bol bir kimse yoktur derler ve şu duayı yaparlar. Ey Rabbimiz bize kötülüklerimiz üstün geldi bu yüzden yoldan çıkan kimseler olduk. Ey Rabbimiz bizi bu cehennemden çıkar. Eğer tekrar işlediğimiz günahlara dönersek o zaman gerçekten zalimlerden olmuş oluruz. Allah da onlara alçaldıkça alçalın, yıkılıp kalın orada. Susun konuşmayın benimle diyecektir. Mü'min 106-108. ayetleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle devam etti. Her kurtuluş çaresinden ümitlerini kesecekler. İşte o zaman bağırışıp çağrışmaya pişmanlığa ve yazıklar olsun bize demeye başlayacaklardır. Bunu Tirmizi Hasan es rivayet etmiştir. 108 buyurur ki: "Altalın orada ve konuşmayın. İbn Mesud Allah Teala cehennemden hiç kimsenin çıkmamasını murad ettiğinde onların yüzlerini ve renklerini değiştirir. Müminlerden birisi gelip şefaat etmek ister ve 'Rabbim beni şefaatçi kıl, şefaatimi kabul buyur' der. Rabb Teala tanıdığın kimseyi çıkar buyurur. O mümin 1000 kişi gelir bakar ve hiç kimseyi tanıyamaz. Onlardan birisi 'Ben filanım' der." Mümin kişi, ben seni tanımıyorum der. İşte o zaman cehennemdeki kişi, Rabbimiz biz buradan çıkar, tekrar dönersek doğrusu zulmetmiş oluruz der. O zaman Rab Teala, yıkılın gidin içerisine, benimle konuşmayın buyurur. Bunu söylediği zaman da cehennem onların üzerine kapanır ve onlardan hiçbir beşer dışarı çıkamaz. Yani artık şefaat edenlerin şefaat bittikten sonra oluyor demek ki bu. Bunu İbni Ebi Hatim tefsirinde rivayet etmiştir Hasen-i 109 ''Zira kullarımdan bir zümre, Rabbimiz biz iman ettik, öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et, sen merhametlerin en iyisisin.'' demişlerdi. 110. ''İşte siz onları alaya aldınız, sonunda onlar size zikrimi unutturdu, siz onlara gülüyordunuz.'' Katade dedi ki, ''Onlar dünyada iman edenlere gülüyorlardı.'' 111. ''Bugün ben onlara sabrettiklerinin karşılığını verdim, onlar hakikaten kazananlardır. Katade dedi ki, bugün ile kastırılan kıyamet gündür. Allah'a isyan etmemek için sabretmelerinin karşılığını alırlar. Onlar cennemden kurtulup cenneti kazanırlar ve Allah'ın azabından kurtulup rahmetine kavuşurlar. 112. Yeryüzünde kaç yıl kaldınız diye sorar. 113. Bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık. İşte sayanlara sor derler. Katade burada el a'din kavli hesabı yapanlar, sayanlar demektir. Demiştir. Mücahit'de e, el Adin kelimesiyle kastelen, yani sayanlarla kastelen meleklerdir demiştir. 114. Sadece az bir süre kaldınız. Keşke siz bilmiş olsaydınız buyurur. Katade dedi ki, Onların nefslerinde dünya küçülür. Kıyamet gününü gördükleri zaman dünya hayatını az bulurlar. 115. Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin hakikaten huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız? Katade dedi ki, Allah hiçbir şeyi boşa yaratmamış ve başı boş bırakmamıştır. 116. Mutlak hakim ve hak olan Allah çok yücedir. Ondan başka ibadete layık hak ilah yoktur. O yüce arşın sahibidir. İbn Abbas radiyallahından Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntı anında şöyle diyerek dua ediyordu. Azim ve halim olan Allah'tan başka ibadete layık hak ilah yoktur. Göklerin, yerin ve yüce arşın Rabbi olan Allah'tan başka ibadete layık hak ilah yoktur. Bunu Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. 117. Her kim Allah ile birlikte diğer bir ilaha dua ederse ki bu hususla ilgili hiçbir delil yoktur. O kimsenin hesabı ancak Rabbinin katındadır. Şurası muhakkak ki kafirler iflah olmaz. Abdullah bin Mesud radıyallahu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın dışında bir ortağa dua ettiği halde ölen kimse cehenneme girer. Bunu Bukhari rivayet etmiştir. Ebu Hureyir radıyallahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet günü cehennemden gören iki gözü, işten iki kulağı ve konuşan bir dili olan bir boyun çıkacak ve şöyle diyecektir. Muhakkak ki ben üçtür kimseyle görevlendirildim. Her inatçı zorba, Allah ile beraber başka bir ilaha seslenen herkes ve suret yapanlar. Bunu Ahmet Tirmizi Beyhaki Şuab-ı Liman'da sayısınatlar rivayet ettiler. 118 deki bağışla ve merhamet et Rabbim, sen merhametlerin en iyisisin. Ali radıyallahu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphes ki Rabbim günahlarımı bağışla diyen kulunu beğenir ve kulun benden başka günahları bağışlayacak kimse olmadığını bildi der. Bunu İbn-i İbn-i Ziyalmakzı el-Muhtare'de Ahmet ve Ebu Yala sayısnatla rivayet etmişlerdir. Böylece Müminun suresi tamamlanmış oluyor. Allah izni verirse bir sonraki derste Nur suresiyle devam edeceğiz. Subhaneke Allahumma ve bihamdik ve eşhedü en la ilaha illallah tevekkelü aleyk ve estağfiruke ve töbü ileyk